Aun billahi şeytanlar hocamızın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evet. men tabi'ah. Kahinlik. Sure 181. Yani şunu izahan sure başlamadan yapalım. Kahinlik yani Arapça kuhan cem'i hali kahane e, kelimesinden gelmiş. Hem kahin, hem arraf, hem e, cipt. Buna benzer isimler var. E, naslarda geçen, Kur'an naslarında, sünnet naslarında, seleften gelen rivayetlerde bu genel ifadeler, genel şeylerin hepsi ortak, tek bir manadadır diye alimler görüş üretmişler. Yani arraf da kahinde aynı şeydir demişler. Cinlerden bilgi alanların genel anıdır. Bazıları demişler yok ayrıdır. Kahin işte sadece gaybi işlerde haber verendir. Arraf e, diyor sadece eşyayı bulandır. Cinler ona bilgi getiriyor eşya, kaybolmuş bir eşya hakkında. Allah en doğrusunu bilendir. İmam Begavi böyle bir tafsilat getirmiş tefsirinde. İşte kahinlik deyince de bizim ilk aklımıza gelen şeyin ne olması lazım? Gayba dair nokta meselelerde bilgi vermek olması lazım. Ama bu gayb sadece gelecek gaybı değil tabii ki. Hani aklıma bu geliyor. Gayb deyince gelecek geliyor. Geçmiş de belli açıdan gayptir. Gelecek de belli açıdan gayptir. Yani kahin Gelecek kaybından da haber verirse, geçmiş kaybından da haber verirse hükmü aynıdır. Devam. Soru 181. Kahinlerin hükmü nedir? Cevap. <gülüyor> kahin, kaybı bildiği iddiasında bulunan kimseler, tağutlar arasında sayılır. Bunlar, Yüce Allah Subhane ve Teala'nın şu buyruğunda olduğu gibi şeytanların kendilerine terkinde bulunduğu bir takım dostlarıdır. Şimdi bu şunu belirlemek lazım. Kahin, tekfiri açık olan firine ümmetin icma ettiği, hatta tekfir etmeyen dahi tekfir edileceği bir kafirdir. Neden? Çünkü gaybı bilme iddiası Allah'ın hangi sıfatının gereğidir? Rububiyet. Yani Allah alimdir. Olan, olmayan, müşahede olan, gayb olan her şeyi bilir Allah Azze ve Celle. Kim gaybı bildiğini iddia ederse kendinde bırak uluhuyeti, rububiyeti iddia etmiştir. Dolayısıyla hani böyle bir iddiada bulunan adamın tekfiri, onu tekfir etmenin tekfiri çok açık bir mevzudur. Evet gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarını takinde bulunlar enam 121 evet. şeytanlar kahinler üzerine iner ve onlara hırsızlama yoluyla gökte götan duyduklarından bazı söz, sözleri takip ederler. defaatle bu mesele nasıl olduğunu izah etmiştik Mahfuz'dan cinler ne yapıyordular kulak hırsızlığı yapıp birbirlerini atıp daha aşağıda arab faka kadar getiriyorlar Kahinler de buna yüz yalan daha katarak insanlara söylerler. Tabi bu da şey gösteriyor, doğru da çıkabilir. Demek ki bir adam kafir de olsa bir alim bazen doğru söyleyebilir. Yani adam hakimiyet <gülüyor> meselesinde bize diyorlar ya işte hem adamlara kâfir diyorsunuz hem de işte mesela miras ilminde onun kitabına bakıyorsunuz. Adam kafir olabilir, orada hata etmiş, yalan söylemiş olabilir ama bu adamın her söylediğinde hata ettiğini gerekli kılmaz. Mesela muteziyle. Çok söz söylemişler ama Muhtezil'in her söylediği söz batıl mı? Yok. Muhtezil'in de hak ehliyle muvaffakat ettiği sözleri var. Dolayısıyla bu hadis çok açık gösteriyor ki <gülüyor> batılın yanında da haktan parçalar olabilir. Hı. Nitekim Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmak Size şeytanların kimin üzerine indiğini haber vereyim mi? Hı. Onlar her yalancı günahkar üzerine ilerler. Onlar da şeytanın yalanlarına kulak verirler ve onların çoğu yalan söylerler. Şuara 221-223. Yani yalancılık vasfının ne kadar pis olduğu tekrar ortaya çıkıyor. Kim doğru konuşursa Allah katında sadıklardan yazılır, o da cennete götürür. Kim yalan konuşursa Allah katında kezaplardan yazılır, o da cehenneme götürür. Çok açık manası ortada olan bir hadis. Cinler, yani şerli cinler, şerli şeytanlar da bu tarz yalancı insanlara iner. Yani kendisi şeytanla arkadaşlık etmeyen bir insanın yalan gibi bir hasreti kendi bünyesinde barındırması mümkün değildir. Eğer bir insanda yalan varsa muhakkak o adam şeytanla dosttur yani. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna karini ile beraber gelecektir. Karin arkadaş demek. Arapça birçok ayette anlatıyor. Kâle karini hu Arkadaşı dedi ki ona, müfessirler diyorlar, bu cinlen şeytan. Herkes doğduğunda bir cin yaratır ya Allah subhanahu ona vesvese vermesi için kötülüyor. İşte o kareyni der ki Rabbim ben azdırmadım zaten bu sapıklardandır. Dolayısıyla yalan varsa beraberinde insanda bir şeytan sürekli yanında ona dost olmuş, kötülüğü <gülüyor> el demektir. Allah bizi muhafaza etsin bu hataları. Muhammad. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu ile ilgili hadise şerifinde şöyle buyurmaktadır. Gökte hırsızlama yoluyla söz dinleyenler şu şekilde birbirleri üzerindeyken o şeytanlardan birisi o sözü dinler. Bunu sözü kendisinin altındakine terkin eder. Sonra öbürü de altındakine aynı sözü terkin eder. Nihayet bu sözü sihirbazın ya da kahinin diline bırakıncaya kadar böylece devam eder. Bazen de şihab, yalın alevli ateş o şeytanın sözü başkasını terkin etmeden yakalayıp yakar. Kimi zaman da şiha kendisine yetişmeden sözü öbürüne terkin eder. En son sihirbaz ya da kahin de o söz o hak sözle beraber yüz yalan uydurur. Hadis tamamıyla sahih-i bari yer almaktadır. Yani bu şunu ortaya koyuyor. Şurada bir izah yapalım da. Kâhin bazen doğru söyler. Çünkü kâhinin aldığı bilgiler bir mahfuzlu yazıyor. Yani hak olan yerde Allah'ın kıyamete kadar takdir ettiği şey. Bunun da çok örneği var. Mesela Bulgaristan'da bir tane kâhin vardı. Bulgaristan devleti din düşmanı bu kadar devlet. Ama böyle şeyler normalde saçmalık demelerine rağmen kadına, bu yaşlı bir kadın çocukken çiçek hastalığına yakalanmış, gözleri kör olmuş. Bu bir nehre düşüyor, boğuluyor. Nehirden çok garip bir şekilde çıkıyor, bir şekilde çıkıyor geliyor büyümüş bir halde. Sonra ardından bu kadın böyle kehanetlerde bulunuyor. Mesela 11 Eylül'ün kehanetine isabet etmiş mesela. Diyor iki tane demirden kuş iki tane büyük uçağa binaya girecek ve dünyanın seyri o olaydan sonra değişecek diye bir kehaneti var. Kadın 1980'lerde, 90'larda vefat etmiş. O dönemde Amerikan Başkanı Kennedy şeye gelmiş, Bulgaristan'a kadınla görüşmeye. O zaman Bulgaristan-Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği ile yakın ilişkileri, sosyalizm sebebiyle izin vermemişler Amerikan Başkanı'nın görüşmesi noktasında. Şimdi bunlar normalde böyle tahminler yapabiliyorlar. Monte Şehir falan bakıldı, Nostradamus'un kehanetleri falan var. Yani bakıldığı zaman bazılarının tuttuğu görülebilir. İslam işte kesinlikle ve kesinlikle insan zayıf olduğu için e, bunlara gidip soru sormayı, bunların haberlerini dinlemeyi yasaklamış. Çünkü insan zayıftır. Artık kalbini neye bağlamaya başlar? Kehanete bağlamaya başlar. Bak insan inanmasa şüphe etse gene yeter. Öyle mi? Aha bak geçti 2012de miydi? Aralık bilmem kaçta işte mayaların kehaneti. İnan Allah şayet kendine Müslümanım diyenler şüpheyle bakıyorlar yani. O gece şüpheyle geçiriyorlar. Zaten şeytan amacına ulaşmış. İnsanın şüphe etmesi dahi şüphe etmesi dahi imanın yok olması için yeterli. Hatta ben niyet etmiştim, irade etmiştim ki o günden bir hafta önce bir yazı hazırlayayım diyeyim. Vallahi kıyamet bugün korkmayacak. Belki ertesi gün kopacak ama Allah şeytanları tasdik etmez. Çünkü Allah'ın hak bir vaadi var. Ee, kıyameti yalnız kendi bilir. Onun ilmi sadece kendi katında saklıdır ve aniden gelecektir. Hiç kimsenin beklemediği, tahmin etmediği bir sürede. Ama birçok insana kendine radikal gözüyle bakan işte tevhidi bildiğini zanneden insanlar bile şüpheye düştüler. O yüzden İslam açık nasla belirttiği gibi men atarrafen okahina fasettaqe bima yekul veya başka bir rivayette men atarrafen fakat faqad kefer bima unzile ala Muhammed. Kim arrafa gelir? İşte kahine gelir, soru sorarsa Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Bu yüzden İmam Ahmed ve etbağından bu hadisin şerhi noktasında nasın delaletinin zanı noktasında şöyle bir içtihat gelmiş ki insan tasdik etmese de kahini gaybı bildiğine itikat etmese de sırf kahine soru sorması, sırf kahine soru sorması küfürdür demişler. Ama bu doğru bir görüş değil. Neden doğru bir görüş değil? Çünkü Peygamber sasam aleyhi ve Sayya'da soru soruyor. İbni Sayyad'ın arkası dönükken o zamanki tağutlardan biri yani sahabe diyor biz onun deccal olmasından şüphe ederdik diyor. Zannededik ki o deccaldi. İbni Sayyad'ın arkası dönükken diyor ben ne tuttum aklımdan? İbni Sayyad diyor ki duh duh. Yani Duhan suresini tutmuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o da duh duh diyor. Tahmin yani doğru biliyor peygamber sallallahu aklında tuttuğu şey. Peygamber ondan Allah'a sığınırım. Ben senden Allah'a sığınırım diyor. Şeytan olduğunu belirtiyor. Bu hadis, bu görüşün doğru olmadığını denildir. Çünkü eğer küfür olsaydı peygamber muhakkak böyle bir kahine ki bu adam kahindir, arraftır soru sormazdı. Ama alimler niye böyle bir iştahat yapmışlar? Şerrin kapısını kapatmak için. Çünkü başka bir rivayette ne diyor? <gülüyor> 40 gün namazı kabul olmaz. Arafa gidip soru soran adam Bak tasdik eden, gaybı bildiğini iddia eden değil. Şimdi gaybı bildiğini iddia etmek ayrı bir mevzu. Haberini tasdik etmek o da ayrı bir mevzu. Öyle mi? Gaybı bildiğini iddia etmek zaten bu açık küfür yani kâfir demeyen de kâfirdir. Ama adam tasdik ediyor bu kafir mi burada ihtilaf var. Niye? Bir grup bunu da kâfir saymış. Niye? Galpten verdiği haberi tasdik etmiş ona ibadet etmiştir diyerekten. Bir grup da demiş ki adam tasdik ediyor ama adam diyor ki mesela bu adam gaybı şu açıdan bilmiştir. Cinler buna lef-i doğru bilgi getirmişler mesela. Dolayısıyla kahinin hani kahine gidenin, kahinin tekfirinde ihtilaf yok. Ama kahine gidenin tekfiri hakkında suvarların şekillerin değişmesiyle beraber tekfirinde de ne var? Bir ihtilaf, hükmünde bir değişme söz konusudur. Dolayısıyla Müslümanlara düşen kesinlikle ve kesinlikle böyle şeytan ehli olan, şeytanların dostu olanlardan asla ve asla şey dinlememektir. Kehanet dinlememektir. Şimdi Ömer Çelebi falan hani meşhur olduğu için zikrediyorum. Televizyonlar çıkıp her gün kehanetlerde bulunuyorlar. Yok işte Ebçet hesabı. Aslında Ebacad demek. Cadın babası. Ebacad. İlk bu adam koymuş. işte harflere rakamlar vermiş. Bunun karşılığında Kur'an'daki ayetin mesela rakamsal değerini yazıyor. Bu şuna işaret eder. Ayetin manasında bu var. İşte şu tarihte şu olay oldu. Bak ayet buraya delalet etmiş. Bunlar muvaffakat etse dahi Allah Azze ve Celle böyle bir şeyle bizim mükellef kılmamış İbni Abbas ve Seleften çok sahabede bunun sapıklık olduğuna dair Ebçet hesabının açık nakiller, rivayetler ortadadır malumdur. Evet. <gülüyor> Rem adlandırılan yerin çizgi çek, çizgi çizmek, çakıl taşlarıyla kuşları fazlılık maksadıyla kovalamak ve benzeri işler de bu kabilden. Bunlar da yani şu anda var olmayan ama Mekkeli <gülüyor> müşriklerin döneminde var olan kahinlerin kâ, kahinet yöntemleri. Remil denen işte bir hayvanı koşturuyor, hangi yöne giderse ona göre bakıyor mesela. Sağa giderse mesela bu iş hayırdır, sola giderse bu iş şerdir mesela. Veya taşlar atıyor, taşlar nasıl gelirse ona göre diyor ki işte bu iş hayırdır veya şerdir. Hatta böyle filmlerde falan kahinlerin taşları vardır, bakar taşlara, kahinette bulunur. Bunlar hep geçmiş cahili toplumlarda var olan şeyler. Ha bugün de var. Yani biz etrafımızda çok görmüyoruz. Zannediyoruz dünya sadece bizden müteşekkil de. Bizim dünyamız dışında ne şerler ne pislikler var. 50 bin tane sapık inanç var. Orada bir şey daha zikrediyor. Kuşlar. O zaman o dönemde kahinler kuşları atarmış. Kuşların gittiği yöne göre şey belirler vermiş. Bu adam haklı ve haksız. Mesela o dönemde muhakeme kahinler yapıyorlarmış. İşte bununla bu ihtilaf etmiş. Diyor ki bu arsa benim mi senin mi? Geliyor o dönemde Mekke'li müşrikler kahinlere muhakeme olurmuş. Gelip kahine derlermiş. Hangimiz doğru söylüyor? Hangimiz haklı? Kahinde kuşu atıyormuş. Hangi tarafa uçarsa diyormuş sen doğru söylüyorsun, sen yalan söylüyorsun mesela. Böyle hükme diyorlarmış. Bunların hepsi açık küfür, şirk çeşitlerindendi. Soru 182 Bir kahini tasdik edenin hükmü nedir? Hı. Cevap. Hüce Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, göklerde ve yerde gaybi Allah'tan başka kimse bilmez. Nem 65. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Ondan başkası bunları bilmez. Enam 59. Yoksa Gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? Kalem 47. Gayb ilmi yanındadır da artık onu görüyor. Nej 35. Allah bilir siz bilmezsiniz. Bakara 216. Peygamber Ali Senatüvüslam da şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> Her kim bir azafa, müneccim veya galı bildiğini ve kayıpları bulduğunu iddia edene yahut da kahine gider de söylediklerini doğrularsa Muhammed Aleyhisselatü vesselam da indirilen, indirilene kafir kâfir. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a indirilen kâfir olur. Yine Peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir arafa gider de ona herhangi bir husus hakkında soru sorarsa 40 gün boyunca onun hiçbir sözü kabul edilmez. Evet. Müneccimlik. Evet. Soru 183. Şimdi müneccim ne demek? Hatta bizim bilmiyorum, bizim Erzurum'da doğuda var da sizin oralarda örfünüzde mi de vardır? Böyle insan hata yaptı mı derler müneccim miyim? Nereden bileyim ben derler mesela. Hani müneccimlik Necim kelimesinden gelmiş. Necim Arapça yıldız demek. Yıldızlara bakıp gaybî işler hakkında haber vermen başka bir çeşidi. Yani arraflığın kâhinliğin aslında başka bir çeşidi. <gülüyor> aslında aynı konu. O yüzden zaten Allah Şeyh'a rahmet etsin. İki konuyu arda, arda beraber zikretmiş. Müneccimlik yıldızlara bakarak kaybından haber vermektir. E, alimlerin açık sözleri var. Yani Selef'in yazdığı akide kitaplarında açık sözler var. Diyorlar, yıldızlar üç şey içindir. Ayette geçtiği üzere, yol bulmak için, e, karada ve denizde, gök süslensin diye, bir de şeytanlar taşlansın diye. Ayetlerde ifade edildiği üzere. Müslüman bunu bilecek, bununla yetinecek. Kim diyor bundan fazlasına bulaşırsa o artık birada sapmıştır. Bidatının keyfiyetine göre de dinden çıkan bir kafir olmuştur. Müneccimler bahsettiğimiz gibi yıldızlara bakıp da yeryüzündeki bazı gaybî olaylar hakkında hükmeden kafirler, şeytanlar. Soru 183. Müneccimliğin yıldızlara bakarak geleceğe dair haber vermediği <gülüyor> hükmü nedir? Evet. Cevap, cevap, Yüce Allah Subhane ve Teala şöyle buyurmaktadır. Karanlıkların ve denizin karanlıklarında kendileriyle doğru yolu bul, bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan odur. Yani birinci olur yaratılış olur. sebebi yol bulmak, yön bulmak. Zaten denizciler bu işi iyi bilirler. İşte yıldızların isimleri vardır. Kutup yıldızı, işte şu yıldızı, bu yıldızı. Hiçbir önlerinde pusula olmasa, işte şey bozulsa, radar bozulsa gene denizciler yol bulabilirler denizde. Onda olsun biz dünya simasını kandillerle, yıldızlarla süsledik. Onları şeytanlara atış taneleri yaptık. Beş. Yani burada da iki sebebi anlatılıyor. Birisi süs, ikincisi de nedir? İkincisi de e, şeytanların taşlanmasıdır. Burada tabi ayette bir şeyin daha delili var. Allah boş bir iş yapar mı? Haşa. Allah bundan münezettir. Demek ki yani Allah e, süslemiş, bir şeyi süslemeyi de şey görmemiş. Boş iş olarak görmemiş Allah. Öyle olsaydı zaten yapmazdı Celle Celalim. O yüzden seleften sözler var. İmam ve benzerlerine nispet edilen. İşte insan parasının üçte birini kokuya harcasa israf etmiş olmaz. Bu sözlerin aslında kaynağı burası. Hani insan süslenmesi o zinet yani. Koku bir tanesi o sözlerden. İnna allaha tayyibun ve yuhibbut Allah temizdir, temiz olan sever. İnna allaha cemilun ve yuhibbul cemil. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Allah kulu üzerinde nimetini görmeyi ister. O yüzden namazda en güzel kıyafetleri giyin gibi benzer rivayetler hepsi cem edildiği zaman ya, süslenmenin İslam tarafından boş bir iş olarak görülmediğinin başka bir delilidir Evet. Yıldızlar da onun emriyle bu boyu neymişlerdir? E tabi mübah olan süslenmek yani. Onda da altın <gülüyor> yanlış anlaşılmasın şimdi kadın kocasından başkasına süslenen kadına lanet var. Yani meşru sınırlar ve çerçeveler içerisinde. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Her kim yıldızlardan bir dal alacak olursa o kimse sihirden de bir dal almış olur. Fazlasını alırsa fazlasını almış olur. Şimdi bu konuda bir şeye daha dikkat çekmekte fayda var. İbn Teymiye rahimehullah, Mecmuatü'l-Fevatev'da Fahreddin er-Razi gibi şafilerin büyüklerinden, Tefsirü'l-Kebir'in yazarı ki meşhurluğu herkesin katında malumdur. Fakhrü'r-Razi'nin kafir olduğunu Ümmetin işlediği fiilin küfür olduğuna icma ettiğini naklediyor. O diyor yıldızlara ibadetin güzelliği hakkında bir kitap tasnif etti diyor. Bu yaptığı açık bir şekilde icmala riddettir. Dinden çıkıştır. Fe katta belki diyor tövbe etmiş olabilir Teymi'ye rahim Allah. Şimdi burada şu çok açıktır ki Fahru Razi gibi bir tefsir yazarı, Fahru Razi gibi dinle derinleşmiş bir alim yani yıldıza ibadet etmek güzeldir. Yani yıldız tam yani ilahdır, yaratandır. Onun işte ilah gibi yaratma, rızık verme gibi bir hasreti vardır gibi bir iddiası yok. Yani burada İbnü't-Teymi aslında yaptığı şeyi ifade et, ifade etmeye çalışıyor. Yani Fahru'r-Razi yıldızların yeryüzündeki bazı olaylara tesirini kendince ispat etmeye çalıştığı için bunun yıldızlar ibadet olduğunu Dolayısıyla bu meseleyi övmekle de yıldızlara ibadeti teşvik ettiğini kastediyor, Böyle bir yorum yapıyor. Yoksa şurası açıktır ki fahrul razı gibi bir adam yıldızlara ibadet güzeldir demiyor. Buranın altın çizim. Çünkü sihir hadiste diyor ya kim yıldızlardan bir şey alırsa sihirden bir parça almıştır. Sihirden bir parça alması şirkin bir parçasıdır. Dolayısıyla o yüzden İbn-i Teymiye yıldızlar ibadet güzeldir ifadesini kullanıyor fahrul razı için. Evet. <gülüyor> Ümmetim hakkında şu üç şeyden korkarım. Yıldızlarla yağmur talebinde bulunmak, idarecinin haksızlıkları ve kaderi yalanlamak. Evet. i̇bn Abbas radiyallahu anh da Ebu Cad, yazıp yıldızlara bakan bir topluluk hakkında şunları söylemiştir. Ben bu işi yapan bir kimsenin Allah subhanahu wa ta'la katında herhangi bir değeri olacağını zannetmiyorum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 Yıldızların doğuş ve batış vakitleriyle yağmur istemenin hükmü nedir? Cevap. Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. "Veri rızkınızı yalanlamaktan ibaretle kalacaksınız." Vakıa 82. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. "Cahiliye işinden olan dört husus ümmetinde kalmaya devam edecek ve bunlar ve onlar bunları terk etmeyeceklerdir." Makam ve mevkilerle övünmek, neseplere dil uzatmak Yıldızların doğuş ve batışları ile yağmur dileyinde bulunmak ve öğlelere ağıt yapmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle ve buyurmaktedir: <Gülüyor> "Allah Subhanahu Wa buyurdu ki, kullarından kimisi bana mümin, kimisi de kafir olarak sabahı etti. Allah Subhanahu Wa Taala'nın ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı. Diyen kimse bana iman etmiş, yıldızları küfür etmiş olur." Bizlere şu, şu yıldızın doğuşu ve batışı dolayısıyla yağmur yağdırıldı. Diyen kimse ise bana küfretmiş, yıldızı iman etmiştir. Bu hadisin şerhinde daha önceki baklarda yapmıştık. Evet, uğursuzluk ve nazar. Uğursuzluk ve nazar. Soru 185. Uğursuzluğa inanmanın fikrindedir ve bunu ne giderir? Evet, uğursuzluk nedir? Yani bir eşyanın, bir materyalin insan için iyi veya kötü bir şeye sebep olduğuna itikat etmesi inanılmasadır. Adam mesela cahiliyede malumdur. Adam okey oynar, işte parayı koyar ıstakanın kenarına, aha bu para benim uğurlu param, şey yapacağım, el dönecek falan. Böyle <gülüyor> cahili işler malumdur. Normalde İslam uğuru genel olarak kabul etmiyor. Ama bazı ayetler var, sanki uğur varmış gibi konuşuyor. İşte burada, bu bapta, bu nasları cemetmeye çalışacak şeydir inşallah. Evet. Cevap. Yüce allah kadar şöyle bir bakarız. İyi bilin ki onların uğradığı uğursuzluk ancak Allah tarafından var. Ha, buradaki ifade dikkat ederseniz uğradıkları uğursuzluk Allah katındandır. Yani Beni İsrail'i istediği zaman Musa aleyhisselam Firavun'dan ve Firavun'a kendisine itaat etmesini istediği zaman Firavun isyan etmişti. Malum Allah çekirgeyi yağdırdı onlara. Değil mi gökten? Yani ayetlerde anlatılıyor bunlar. O zaman ne dediler? Dediler bu Musa sen ve senin beraberlerindekilerin getirdiği uğursuzluktur. Hani diğer adı lanet, diğer adı işte sihir işte hani, insanlar hep bu gibi şeylere inanmışlar, korkmuşlar bu gibi şeylerden. İşte çok olmuş yani hani o eve girersen şöyle olur başına, ora perili ev, işte bura lanetlenmiş ev, burada işte kötülük hep var. Zarar ve fayda sadece Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yani bu bapta zarar ve fayda esasına bağlıdır. Allah'ın ilahlığının, uluhiyetinin sıfatlarından, gereklerinden. Bu ayette uğursuzluk ispat edilmiş. Onların uğursuzlukları Allah katındandır diye. Şimdi diğer ayeti okuyacak orada da yok diyor. Yani Allah haşa çelişkili konuşmaz. Burada şunu ifade etmemiz lazım meseleyi cemletmek için. Uğursuzluk diye bir şey aslen yoktur. Ama insanın başına gelen musibetler ve eğer adı uğursuzluksa milletin tanımıyla o Allah'ın kaderiyledir. Allah'ın kitapta yazmış olması Allah'ın yaptıklarına karşılık onlara verdiği bir ceza olmasıdır. Yoksa uğursuzluk kendi zatında üçüncü bir varlık da insana zarar ve fayda getiriyor. Bu itikat açık şirk, küfür olan itikatlardan bir tanesidir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da şöyle buyurmaktadır. Hastalığın kendi kendine, kendi kendi kendini bulaşması, eşyada uğursuzluk, intikamı alınmayan maktulün ruhunun hayalet olmasıyla sefer, Aynen uğursuzluğu veya bir hastalık yoktur. Tabii burada zikredilen dört şey var. İşte birincisi e, bulaşıcı hastalığın var olmaması. Tabii bu da nasıl bir şey yani hani madem bulaşıcı hastalık yok, bir bakıyorsun adam biri grip oluyor mecliste herkes grip olmuş mesela. E, Rasullu da bu soruluyor. Sadece bizim aklımıza gelmedi. Aleyhisselatullah mesela habe sorunca diyor ki ilk diyor develerimizden biri hasta oldu mu? Hepsi hasta olur. Nasıl diyor bulaşıcı hastalık yok? Diyor ki o hasta olan ilk deve kim hasta etti? Allah kaderiyle. O diğerlerine de Allah'ın kaderiyle geçti. E bakıyorsun aynı evin içerisinde Allah'ın merhameti yani. Şimdi çocuklar hasta oluyor, anne baba sağlam. Allah şayet aynı anda hasta olsalar, hastalık direkt geçici olsa helak olurlar yani. Helak olurlar, sağlam adamlar bakamıyor çocuklara. Ama Allah'ın rahmeti bir bakıyorsun çocuklar hasta, iyileşiyorlar Allah ondan sonra onlara veriyor. Kaderiyle. Yani bu Allah'ın bir merhameti. Bu da gösteriyor açık bir şekilde tecrübe. Zaten naslar açıkça ortaya koyuyor. Tecrübe de açıkça ortaya koyuyor ki bulaşıcı hastalık diye bir şey yok. Peygamber bunu ispat etmek için zaten aleyhissalatü vesselam e, vebalı bir hastayla aynı kaptan yemek yiyor. Ama bu demek değildir sebepleri, meşru sebepleri elde etmemek. E, nitekim diyor eğer bir beldede şey varsa e, orada veba varsa oraya girmeyin diyor. Ki bu hadisi ne zaman nakletmiş? Ebu Ubeyde Şam valisiyken Ömer'in filafeti döneminde Şam'da taun hastalığı yayıldığı zaman Ömer Şam'a kadar gelmiş. Çünkü Şam yeni fethedilmiş. Halife teşrif ediyor. Halkı görecek, şehri görecek. E, şehrin dışında karşılığı Ebu Ubeyde ve beraberindeki diğer sahabe grubu. Orada Ebu Ubeyde gelmen gerek diyor. Ebu Ubeyde Cerrah. Halk seni bekliyor, özlediler falan. Yanındakiler nasihat ediyorlar gitme. E, orada başka sahabeler var. Orada hani Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedikten sonra Ebu Beyde i̇bn Cerrah orada o hadisi okuyor diğer sahabe ve Ömer diyor ki ben Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani burada meşru sebebi alıyor Ömer radıyallahu anh. Nitekim Ebu Beyde Cerrah taun hastalığına şehit oluyor. O Şam valisi olduğu dönemde. Netice itibariyle hani şeriat ulaşıcı hastalığı kabul etmemekle beraber meşru sebeplerini de almayı emretmiştir. Gene Allah'ın kaderi. Çam'da o kadar adamın hepsi öldü mü sanki? He? Yok. Yani bir kısmına bulaştı öldüler. E, dolayısıyla şeriat meşru sebepleri almayı emretmiş. Ama bununla beraber de zarar, fayda en ince, en küçüğüne zerresine kadar Allah'ın kaderi nedir? lef yazıldığı kadardı. Ve alef, enne l'umete leviştemeate şeyin en yanfavka len yanfavka eyyi şey illa kat ketabahullahu Peygamber sallallahu aleyhi sellem, devesinin üzerinde i̇bn Abbas daha 9 yaşındayken bunları öğretiyor i̇bn Abbas'a. Ya inni bir kelime ettin. Sana birkaç kelime öğreteceğim diye ev çocuk diye nasihat ediyor. Diyor ki iyi bil ki insanlar cinler bir araya toplansalar. Sana fayda vermeye çalışsalar Allah'ın yazdığı faydadan başkası olmaz. Zarar vermeye çalışsalar illa katkete bahullaha alek ancak yazdıkları kadar rufiyatil aklam ve cefveti suhuf. Kalemler kaldırılmış, sayfeler kurumuş. Sonra Bulaşıcı hastalık genel bir şey. O her dönemde değişir. Şimdi kuş gribi çıkıyor, geçmişte veba vardı, cüzen vardı, şimdi biraz daha farklı. E, devamında neyi getirdi? O zamanki meşhur cahili adetler. Hadis bir daha hatırlatabilir miyiz? Hastalığın kendi kendine bulaşması, Hı -hı. eşyada uğursuzluk. Ha, eşyada uğursuzluk. Yani bir şeyin uğur ve uğursuzluk getirdiğine inan. O kadar çok var ki toplumda. Uğurlu anahtarlık, uğurlu bilmem şey, uğurlu şu. Yani bu insanların hani böyle tek meselesi oy kullanmakmış gibi önümüze getirip bir takım çevreler koyuyorlar ya. Bu insanlar gerçekten gerektiği gibi İslam itikadıyla itikatlanmamış, aslen itikat problemi olan insanlar. Hiç İslam'a girmemişler. Yani Allah'tan başka eşyaların zarar ve faydasına inanan insanlar topluluğu. Sonra? İntikamı alınmaya maktulün ruhunun hayalet olması. Heh, intikamı alınmazsa bir adam var. O zamanki batıl inançlardan biri. Yani güle güle gülüyoruz şimdi değil mi bunu okunca? Hani adam öldürülmüş. Biz şimdi aşireti olarak intikamını almazsak, kan davası gitmezsek o ruh gelir hayalet olur, hepimize zarar verir. Bak cinler oynamışlar o dönemde insanlarla. Yani millet şeytan saptıracak ya. Ne işte? Cinlerin varlığını bilmeyen, insana tasallutunu bilmeyen, tevhidin şirkli olduğunu bilmeyen cahil bir kavmi saptırması çok kolay şeytanın. Adam birini vurdurturuyor, adam ölüyor. Sonra adamın kılındaki şeytan Resulullah'ın dediği gibi benim kılımdan başka her kılığa girer diyor. Sonra öldürülen adamın kılığında gelip milletin rüyasına giriyor. Millete görünüyor uyanıkken. He? Hasta insanlar yok mu öyle şeytanın çaktığı sihirli? Farklı farklı halüsinasyonlar görüyorlar. Zannediyorlar ki onun ruhu geziyor hayal Hep cehaletle beraber şeytan ne yapmış? İnsanları kendine ibadet ettirmiş. Zaten eski kavimlere bakın. Kuzey Amerika'daki Kızılderililer, Amazonlardakiler taptıkları totemleri vardır mesela. Yani hep bir şeylerin uğur ve uğursuzluğuna inanırlar. Çok insanlar artık vesvese hastası olmuş yani. Bir tanesi var içeri giriyor çıkıyor. Dedim ne yapıyorsun? Cık, diyor vesvese geldi. İşte, ge i̇çeri girmezsen başıma bir şey gelecek zannettim diyor. Yani bunların hepsi artık şeytanın oyuncağı olmuş. Şeytanın kulu olmuş insanlar. Şirke düşmüşler. Küfre düşmüşler. İslamlarını bu vaptan bozmuşlardır. Dördüncü sayede şey Sefer, ayın uğursuzluğu veya... Sefer ayının uğursuzluğu, yani herhangi bir günün, vaktin, ayın, buna benzer uğursuzluğu yok mu? Amerika'da 13 değil mi? Ben yanlış bilmiyorum değil mi? Amerika'da evet. 13 sayısının uğursuzluğu mesela. O yüzden her ayın 13'ünü mesela uğursuz gün kabul ederler. Dünyada da filmlerle falan yayıyorlar bunu, batı inancı. Hatta ona dair filmler yapıyorlar mesela. Yani cahiliyeden önceden biliyorum eski bir film. Meşhur bir Hollywood aktrisinin 13 diye bir filmi var. Yani 13 tarihinde ne kadar kötü olay olmuşsa hepsini koymuşlar filmin başına. Ondan sonra bir tane hikaye anlatıyorlar filmde. Milleti buna inandırmaya çalışıyorlar yani. 13 Halbuki öyle değil. Otur 20 rakamıyla alakalı da tarih boyunca ayın 20'sinde gerçekleşmiş kötü olayları arda arda koy. Zannedersin o günün de uğursuzluğu var. Yani bu gibi tevafuklar... Allah'ın imtihanıdır tabii ki. Allah Azze ve Celle imtihan eder. iman edenlerle etmeyenleri birbirinden ayırmak için. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Uğursuzluk şirktir. Uğursuzluk şirktir. İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle demiştir. Bu bizden olmaz. Ancak istisna olarak görülürse Allah subhanehu ve teala da onun tevekkülünü giderir. Yani uğursuzluk gibi hasreti gideren şey nedir? Tevekküldür. Ya Allah bana dilediyse olacak <gülüyor> ve olmayacak. İşte şeytan uçağa binen fobisi olan adamlar vardı mesela uçak korkusu olan adam uçağa biner. Böyle garip garip hareketler ben çok uçağa bindim şahit oluyorum öyle. Abi ne yapıyorsun diyorum. Ya diyor işte bunu yapmazsan uçak düşebilir. <gülüyor> adam kendini bir triplere sokmuş ya öleceksen arkadaş öleceksen uçağın düşmesine gerek yok. Evde koltukta oturuyorken canlı çekecek melekler zaten. Buna itikat edip kalbini bu noktada Allah'a bağladığın zaman zaten böyle bir vesvese gelmeyecek. Yani Allah'ın kaderini yazdığını ve Allah Azze ve Celle'nin yazdığı kaderin ne bir dakika ileri ne bir dakika geri gelmeyeceğine inanan bir adamın bu gibi sebeplerden korkması beklenemez. Bunlar birer şey değildir siz söyleyin adını. Yani bunlar kaderi değiştirecek birer unsur değildir. Ha bu şu demek değildir. Alabileceğin gene meşru sebepleri terk etmen değildir. Nitekim hadisler vardır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yıkılmaya yakın duran eski bir duvarın yanından hızlı geçmiştir. Niye hızlı geçtiyse olunca duvarı söylediği ve sahabenin de kaderi delil getirdiğinde yani bunun sebepleri terk etmenin gerektiğine bir delil olmadığını, sebepleri yerine getirmenin gerektiğinden peygamber bahsetmiş Aleyhisselatü Vesselam. Netice itibariyle bu ve buna benzer kötü kalbe gelen vesveseler ancak kalbin Allah'a bağlanmasıyla tam bir teslimiyette ne yapılır? Giderilebilir. Peygamber aleyhissalatu vesselam aleyhissalatü şöyle demiştir. Uğursuzluk denilen şey bu duygu sebebiyle bir işe devam etmen yahut da o işi yapmaktan vazgeçmemiştir. Bak iki yönlü olabilir. İşi yapmak veya yapmamak. Nasıl yeneceksin bunu? Yapacaksın işi ya. Şeytandır o emin ol seninle konuşan yapıyorum ya ölürsem öleyim mesela. Hani sana vesvese verip bunu yaparsam da yapıyorum ya senin inadına mesela. Ve yapma diyor yapıyor gene aynı şekilde diğer oranda. İnsan heva'ya muhalefet edecek, şeytan'a muhalefet edecek ki Allah kalbinden bu pis vesveseleri söksün az. İmam Ahmed Abdullah bin Amr radıyallahu da şöyle rivayet etmektedir. Urusuzluk duyduğu için ihtiyacını görmekten vazgeçen kimse şirk koşmuş olur. Ashab Peki bunun kefareti nedir diye sordular. Allahu selam söylüyoruz. Seni şöyle demendir. Allah'ım, senin hayrından başka hayır yoktur. Senin takdirinden başka takdir yoktur. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Bir başka hadisinde peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmaktadır. Bunların bu gibi hislerin en güzeli hayra yorumlamaktır. Bu da bir müslüman yapmak istediği işten geri çevirmez. Sizler herhangi biri sizden herhangi bir kimse hoşuna gitmeyecek bir şey gördü mü? Allah'ım iyilikleri senden başka hiç, hiç kimse hiçbir kimse veremez. Kötülükleri senden başka hiç kimse geri çeviremez. Senin yardımın olmayınca kimse bir iş yapamaz. Kimsenin hiçbir gücü olamaz. Da bunlar hani birçok hastalığın tedavisi mesela hadisler var. Diyor la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Buna benzer zikir Peygamber sasamdir 90 9 tane hastalığa şeydir şifadır 90 küsür tane 90'dan fazla hastalığa 70'den veya yanlış hatırlamıyorsam en mesela önemlisi hem yani hem üzüntü keder ya yani insana rahatlık verir buna benzer zikirler var insanı bazı hastalıklardan afiyette kılan ama şunu iyi bilmek lazım yani buna benzer zikirleri papan gibi dille yapıp kalpten yapılmayan bir zikir asla ve asla insana fayda vermez. Fayda verebilir. Yani muhakkak Allah zikretmenin insana zarar olmaz ama kesin, kuvvetli, etkin bir tesir istiyorsa kulun kalpten bunu yapması lazım. O yüzden mesela Allah'ım zarar sendendir, fayda sendendir derken insanın manasını bilerek buna itikat ederek söylemesi lazım ki bu zikirler insana ne yapabilsin? Fayda veremiyorsan. Evet. Soru 186. Evet. Nazar devresinin hükmü nedir? nazar yani, nazar Arapça nazara bakmak demek. Bir bakış atıyorsun, adam hasta oluyor mesela. Niye? Yani malum toplum arasında da, tabi tıpçılar şey diye yorumluyor, gözden karşı tarafa negatif enerji alışverişi diyorlar. Yani şimdiki bilim adamları öyle ispat etmişler. Yani biz bunu kendi tecrübelerimize ve zanni bilgilerimize dayanarak, nazarın insanın ee, bedenindeki pis, habis ruhların, şeytani ruhların alışverişi ee, taçüp ettiği, kendisini hayrete düşüren bir olay karşısında bedenindeki o şeytanların karşı tarafa tasallut edip zarar vermesine müteşekkil bir durumdur. Allah hem doğrusunu bilendirir. Tabii bu bizim zannımızdır. Nazarın hakikati noktasında. Nazar haktır ama bu hakikati, bu keyfiyeti sadece bizim nasların genelinden ve tecrübelerimize bakarak çıkardığımız bir zandır. Evet. Civan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir Evet. Nazar değmesin haktır. Yani bununla alakalı çok hadis var. Burada bazılarını almamış İmam Ahmed'in Müsned'inde hadis var. Nazar dağ yerinden oynatır diyor. Yani güçlü bir nazar dağ yerinden oynatır. Başka Tirmizi hadisinde nazar deveyi kazana adam mezara koyar. Yani burada da bir teşbih var. Deveye nazar değerse ölür. Mecbur keserler hastalandığı için. Pişirirler yani. Adam da mezara girer. Aleyhisselatü etsem bu kadar tesirli olduğunu ortaya koymuş. Tabi nazar noktasında tedavisi falan gelecek inşallah. Seleften birçok kısa var nazar hakkında ama Selefin yaptığı fiiller Seleften nakl olman eser dediğimiz peygamber ait sözler ve fiillerin olmadığı ama Selefe ait sözler ve fiillerin olduğu eser dediğimiz şeyler yani bu tedavilerde kullanılmaması evladır, eftaldir. Çünkü yani herkesin görüşü kendine aittir. Adam zanni bir bilgiyle bir dua söylemiş, zanni bir bilgiyle tedavi yöntemi söylemiş. Bunlar hep tecrübeye dayalı şeyler. Nasr'a dayalı olmadığı için insanlar bunun nas zannedip dine dine bilirler. Öyleyse Nasların genel olarak tedavi biçiminde belirttiği şeyleri yapmak lazım. Üzerine ziyade arttırmamak lazım ki bidatlara sapıklıklara bulaşmayalım. Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızın yüzünün renginin değiştiğini görmüş ve bunun üzerine buna rukiye yaptırın. Okuyarak tedavi ettirin. Cariye görüyor. Hadiste diyor fe innaha safa. Ne varmış kızda? Yüzü sararmış. Biz deriz ya ya yüzün sararmış hasta gibisin. Demek ki yüz sararması nazarın bir işaretidir insanda. Yani çünkü peygamber bunu böyle yormuş Aleyhissalatu vesselam. Hatta İmam Nevevi Müslim şerhinde bunun hadis şerh ediyorken diyor orada bir kelimenin izahını yapıyor. Diyor cin nazar etmiş. Başka bir rivayetinden daha getiriyor hadisin. Bu kıza diyor cin nazar etmiş. Yani nazar sadece insandan gelmez şart değil. Adam şimdi der ki ya bana kim nazar edecek? Kimse görmedi ki. Yani bunu illa bir insanın yapması şart değil. Bazen cinler de insanları nazar edebilirler. Onlar yaşıyorlar, bizi görüyorlar. Bizim aramızdalar ama biz onları göremiyoruz, müşahede edemiyoruz. Dolayısıyla Allah'a sığınılması gereken bir gerçek. Çünkü... Fena ekser ümmeti minel ayni diyor. Bağda kader illah yanlış hatırlamıyorsam. Allah'ın kaderinden sonra en çok yanlış hatırlamıyorsam ümmetimin ekserisinin fenası yok olması nazardandır diyor. Alimler bu hadis teşer ederken diyorlar ekseri bir şeyin yarıdan fazlası demektir. Yani yüzde 60 yüzde 70 veya 80 oranı Allah bilir. Yani diyorlar bu ümmetin yüzde 50'sinden fazlası yani her iki kişiden biri bu ümmetten nazardan ölecek diyorlar en az. Her iki kişiden biri. Yani nazar bu kadar kuvvetli bir şeydir. Gene Müslim'de başka rivayetler var buna benzer. E, cinlerin işte ettiği nazarlarla alakalı, cinlerin insanlarla bu ilişkileriyle alakalı çok rivayet var. İşte malum bir kıssa var. Bir tane genç yeni evlenmiş. Savaş sırasında Resulullah bunu gönderiyor hanımının yanına. Bir bakıyor ki hanımı kapıda yeni evlenmiş de kılıcını çekiyor diyor. Yeni gelinsin ne işin var dışarıda falan. Bana kızacağına girdi içeri bak hanımını ne dışarı çıkardı diyor. O sırada içeri girip bakıyor yatakta bir tane yeşil yılan oku çekiyor atıyor. Yılan ölünce çocuk da ölüyor. Sonra mesele Resulullah Aleyhisselatü vesselam ulaştırılıyor. Peygamber Sallallahu diyor ki Medine'de bir grup cin, Müslüman oldu. Kardeşleriniz var diyor. Evinizde diyor işte böyle haşara işte yılan benzeri şeyler görürseniz deyin ki işte sana Süleyman'ın aldığı senin sözü hatırlatırız. Bu evin ehline zarar vermeden bu evi terk et. Üç, üç gün bekleyin diyor. Üç gün içerisinde terk ederse zaten cindir o. Müslüman cindir iman eden çıkmıştır. Ha yok terk etmediyse o şeytandır onu öldürün diyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bu onun halicinde Ayşe'den naklonundan işte Ayşe bir tane haşer öldürüyor evde. Sonra rüyasında bir cin gelip diyor ki sen diyor bir Müslümanı öldürdün diyor. O da diyor o niye Allah'tan korkup da Resulullah'ın ehlini... Korkutmaya kalktı o zaman gelmeseydi buraya diyor. Ayşe rüyadan uyanınca diyet ödüyor. Yanlışlıkla adam öldürmenin diyetini ödüyor. Alimler hadislerde nakletmişler. Ben şu an dirhemin miktarını unuttum. Şu kadar dirhem Ayşe diyor infak etti. Yani sahabenin hayatında insanların ve cinlerin, şeytanların ilişkileri bu boyutta yani. Hani bunlar birçok insan bilmez ama sahabe görüyorsunuz yani bir rüyayla Bakıyorlar ki bu rüya salih bir rüyadır ve cinler aleminden bir kardeşini yanlışlıkla orada öldürmüş. Diyetini ödüyor. Bu ve buna benzer naslar açıktır. Bunların hepsi yani nazarın tas, e, nazarın yani insan bedenine cinin musallat olmasıyla, cinin musallat olmasından sonra bedene zarar vermesiyle alakalı naslardır dediler. Evet. Bunları hüküye yaptırın. Çünkü buna nazar değmiştir buyurdu. Buyur. Resulullah hemen tavsiye ediyor. Çünkü geçen hafta, önceki haftalarda anlatmıştım. Rukya olmak meşru sınırlarda nedir? Vaciplerden birisidir. Bir grup ulemaya göre çünkü tedavi olun diye hadis var. El emru yakdadil vücub. Emir vacipliği gerektirir kaydesi Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği bir kaydedir. Tam ile orada da muhalefet etmişlerdi. Netice itibariyle emir vacipliği gerektirir diyerek bir grup ulema ne yapmışlar? tedavi olmanın vaciplini yükletmişler. Resulullah da burada tavsiye ediyor. Demiyor Allah tevekkül et mesela. Tam tevekkül de bir sebeptir de, bir ameldir de ama bununla beraber alabileceği meşru bir sebep varsa rukiye yaptırmak gibi onu tavsiye etmiş. Evet. Ayşe radiyallahu anh Ankara <gülüyor> da şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ya da başkasına nazar değmesinden dolayı rukiye yapmasını emretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Göz değmesi ya da akrep ve benzeri haşerat sokması dışında ruki yapılmaz. Bütün bunlar sahihte yer almış hadisler olup bu hususta zikrettiklerimizden başka daha pek çok hadis-i şerifler vardır. Nazar da Allah subhanahu ve teala'nın izni olmaksızın etki yapmaz. Selef rediyallahu ve Bu kadar nazarın ehemmiyetini anlattıktan sonra bu kayıt olmazsa olmaz. Yani nazar tamam <gülüyor> hak da yani şimdi Allah'tan korkuyu bırakıp yani milletin gözünden mi korkacağız? Bununla alakalı İbnül Kaymut Tıbın Nebevi'de naklettiği çok böyle ibretlik bir kıssa var. Adam birinin çok pis bir gözü var. Diyorlar ki birinde güzel bir devesi var. Deveni sakla diyorlar. O adam çok pisik gözünü, deveni öldürür. Ne olur diyor Allah'ın kaderindedir her şey diyor. Kim o adam diyorlar falan. Adam devesini alıyor onun önünden geçiriyor. Adamın önünde. Adam deveye bakar bakmaz, deve kötü yere düşüyor hastalıktan. Ondan sonra adam gidiyor devenin başına dua ediyor. Allah'ım zarar da sendendir, fayda da sendendir. Orada İbnül Kayy'm o duayı nakledi, uzun bir dua. Adam o duayı yaptıktan sonra biliyorsunuz dua işte, duayla şifa talebedir ıslahen. Deve ayağa kalkıyor bir anda. Yani o adam tevekkülün neticesini ortaya. Allah imtihan etti, maksut olan hasıl oldu yani. Zaten şifa verecekti deveyi Allah subhanahu wa ta'ala. Ama nazar zarar verir gibi insanlar sebeplere kalplerini bağladığı için Allah imtihan etti. okulda tam bir tevekkülle Allah'ın böyle bir ikramıyla karşı karşıya kaldı. Hani bu kadar nasıl anlattık millet nazardan korksun diye değil, kalbimizi Allah'a bağlamamız ve beraberliğine meşhur sebepleri almamız gerek. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi Hasan de Hüseyin oturtturup, min kulli şeytani vahemme, ve Hüseyin'i kucağına oturtdurup öldüğü bu kelime bir kelime ilahidden diye dua etmiş. Siz ikiniz Allah'ın tam kelimelerine sığındırırım, her türlü şeytanın, her türlü pis gözün şerrinden diye dua etmiş ve diyor ki babanız İbrahim de İsmail'iz İshak'ı bu kelimelerle Allah'a sığındırırdı, nazardan. Özellikle çocuklarda falan çok fazla ortaya çıkar nazar olayı. Hatta birçoklarının ölümüne sebep olur. Ya yani ben yaşadığım bir tecrübeyi biliyorum. Benim annemin amcasının çocuğu çok kilolu doğmuştu ama aşırı bir kilolu doğmuştu. Hani nazarını bildiğimiz bir kadın var. Gerçekten acayip pis bir gözü var yani. Geldi dedi çocuk nerede falan dediler ama çocuk burada. Ya bırakın dedi abisini bize çocuk diye gösterme falan. Ya yok diyorlar çocuk bu. Ya öyle mi falan filan dedi. Kadın o nasıl bir çocuk maşallah falan dedi. Maşallah falan diyor da kadın gitti o gece çocuk ateşlendi ve öldü. Öldü çocuk o gece yani gözümüzün önünde. Buna benzer çok vardır yani. Özellikle nazarın ateş gibi bir ortaya çıkış şekli var. Ee, özellikle çocuklarda çok fazla hasıl olabiliyor. Dolayısıyla bundan korkmak lazım. Ama Allah'tan korkmak lazım. Çünkü Allah'ın kaderiyle isabet edecek meşru zikirleri yapmak gerekiyor bu konuda. Nasıl tedavi edilir? Nazar eden biliniyorsa Kadıyad'ın, Nualim'in sünende, bu Davut'a yaptığı şartta ve başka Hadis şerhlerinde alimlerin beyan ettiği gibi bizim diyor ilim sahiplerinden bize ulaşan tedavi abdest şekli şudur diyor. İnsan diyor eline su alır. normal abdest alır gibi sağ eliyle kaba daldırır. Sol eline suyu çarpar. Sol eliyle sağ eline çarpar suyu. Hani bir kovan içerisine dökülür o elinden sular. Yüzüne alır avucuyla yüzüne suyu çarpar. İşte kovaya dökülür. Kollarını aynı şekilde kovaya döker. Ayaklarını da yıkayacağını söylüyor. Bazıları bazı rivayetlere dayanıp işte bu sırt Bölgesine dahi ki o nazar eden kişinin su dökülüp o su, akan suyun bir kaba alınıp ondan nazar ettiği kişinin üzerine döküleceğini alimler söylemişler. Bu nazarın en etkili tedavi çeşitlerinden bir tanesidir. Yani nazar eden kişi biliniyorsa bu şekilde tedavi. Neden? Bilmiyoruz yani. Sonuçta bunda da hikmetler vardır. Bize düşen şeriatın emirlerine teslim olmakta e, Nazarın tedavisiyle alakalı en basitinden namaz abdesti aldırıp o suyu e, nazar edilmiş kişinin üzerine dökmek lazım. Nitekim Resulullah Aleyhisselatu vesselam bir gün birinin hasta olduğunu görünce ne oldu sana diyor? Diyor falan kardeşim baktı böyle oldun diyor. Ha yani nazar etmiş ona. Çağırtırıp ona abdest aldırıyor. O suyu sahabenin başından aşağı döküyor Aleyhisselatu vesselam. Böyle okunmuş suyu veya buna benzer sularla banyo yapıp tedavi olmak açıktır. Ebu Davut'ta hadisler vardır. Daha önce bahsettim diye hatırlıyorum Rukiye babında. Ebu Davud'da ve başka hadis kaynaklarında sabit olduğu üzere ee, sahabe haftada bir kez suya okuyup onu tepeden aşağı dökerlermiş kendilerine banyo yaparken. Gene Ayşe diyor bizim derimiz ağrırsa biz diyor suya okurduk oraya diyor suyu çarpardık. Yani bu unutulmuş sünneti de Müslümanların kendi hastalıklarının tedavi noktasında ne yapması lazım? Gündeme getirip ihya etmesi lazım. Selellahü aleyhundan pek çok e, pek çok kimse yüce Allah'ın şu buyruğunu nazar demesiyle tefsir etmişlerdir. Gerçek şu ki o kafirler zikre işittiklerinde neredeyse gözleriyle sendeleceklerdi kalemleriyle. Evet, hani gözleriyle devireceklerdi nazar yani Resulullah'a nazar ediyordu. Cin, ins hepsi aleyhisselam'a nazar ediyordu. Niye? O kadar işkence, o kadar zulüm, o da o kadar imkansızlık. Hem kendi Allah'ı tarttı, sabrediyor. Allah isyan etmemeye sabrediyor. Etrafındakileri Allah'a itaate, Allah'a isyan etmemeye, sabra davet ediyor. Her gün hayrı büyüyor. Öyle mi? Şeytanlar işi gücü bırakmış. Zaten şeytanların işi yok. Nerede hayır var? Gözlerini oraya dikip nazar ediyorlar ki orayı şerre dönüştürsünler diye. Peygamber esasında çok fazla nazar edilirdi. Felak ve Nas suresi inince artık bu iki sureyle ne yaptı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a nazardan sığınmaya başladı. Bu ayette nazarın tedavisinde, Alimler tarafına kullanılmış. Yani bunun delili var mı? Yani bu ayetin nazara şifa olduğuna. Açık bir delil yok. Tıp tecrübedir. Alimler demişler ki bu ayetin okunduğu kişiler nazar konusunda şifa bulmuşlardır. Tıp tecrübe olduğu için böyle şeyler reddedilmez. Ama nastır da denmez. Kesin bilgi gibi telakki edilmez. Allah en doğrusunu bilendir. Bu ayetle de nazar demiş birine tedavi yapabiliriz. Ee, i̇nşallah burada kalalım. Bir dahaki baktan haftaya Allah meswedeyse devam ediyoruz inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa amta estağfirullah ve tabiyle.